Çocuklar geçer gider önüm sıra Küçücük adımlarıyla her sabah Kocaman yürümeye çalışan Sırtlarında ağır çantaları Mavi önlüklü çocuklar Ayaza kesen elleri ısıtmaya çalışır yırtık cepler Üşürüm Ah Ah Gün ışımadan Dizilir yavrucaklar Saldırımlar ağırlaşır Yüreğim inceden sızılar Saklar kirpikler gözlerimi Bağırmayın çocuklara Oy ben ölürüm Kızmayın Çocuklar görürüm ayazlarda Acımasız kuytuluklarda Edirne kapılarda Topkapı, Haliç, Köprü altlarında Eyni kara, bahtı kara, kapkara bu insan elleri. Ne olur siz de görün saray efendileri. Duman olmadan dağlar, büyümeden yangın söndürünüz. Ve hatta varsa biraz yüzünüz yeşil pasaportları yırtıp, lütfedip getirin Amerika'dan sizinkileri.